de isyan ettiklerinden ve hadlerini aştıklarından ötürüdür, yaptıkları fenalıktan birbirini uyarıp men etmezlerdi, andolsun yaptıkları pek çirkin şeylerdir, ma'ayt, 5.sur 78-79, mealindeki ayeti kerimeleri okudular.